Yatsı namazı tecavüt namazına kalkıldığında kılınabilir mi? Hayırlı akşamlar demiş değerliciğim. Kılınabilir. Yani yatsı namazının vakti imsak vaktine kadar devam eder. Evet. Yani imsak vaktine kadar kılınabilir ancak yani üç, gecenin 3'te ikisinden sonrasına geciktirmek doğru değildir. Evet.